Günaydın, doğan merhabalar. Merhabalar, selamlar. Günaydın. Küresel hayatımızda bugün kadınları konuşacağız biraz da çocukları belki öyle mi? Evet, aynen. Paris Komünü'nde e, kadınların oynadıkları rollerden ilk günden beri bahsediyoruz. Bugün daha ayrıntılı olarak onları konuşmaya başlayacağız nihayetinde. Bir genel anlamda kadınlardan bahsedeceğiz. Yani isimsiz kadınlardan bir cinsiyet olarak tarih. Komününde neler yaptılar, nasıl yer aldılar, neler talep ettiler. Bir de adlarıyla, sanlarıyla kendilerini temsil etmiş, e, öne çıkmış bir takım kadın figürleri üzerine, e, şahsiyetler üzerine e, de duracağız neler yaptıklarını. Komün öncesinde ve komün sırasında ve sonrasında e, biraz onlar hakkında e, konuşacağız Evet bugün. İsterseniz hemen başlayalım. Evet lütfen. Ee, Louis Michel'den bahsetmiştik ilk 18 Mart'ta yaptığımız e, programdan e, beri cenazesine dair de ne kadar ünlü bir şahsiyet olduğunu döneminde 19. yüzyılın sonunda bahsetmiştik. Louis Michel baş, başta olmak üzere bugün biraz Andre Leo, Elizabeth Dmitriev gibi Natalie Lomel Paul Mink gibi birçok şahsiyetten bahsedeceğiz. Bugün Anna Jacques Lart, Beatrice Excoff gibi. Bunlardan bahsederken hem kadınlardan hem çocuklardan hem de biraz da göçmenlikten bahsedeceğiz. Ki biraz Çünkü üzerinde durduğumuzda birçok erkeklerde de olduğu gibi devrimci şahsiyete baktığım zaman bunların önemli bir kısmının, öne çıkanlarının aynı zamanda farklı ülkelerden, o başka ülkelere gitmiş göçmenler, politik göçmenler, sürgünler olduklarında göreceğiz isterseniz Louis Michel'den hemen başlayalım biraz onu hemen hızlıca geçelim çünkü Paris Komünü dediğimizde sadece kadın olarak ve kadınlar arasında değil genel anlamda Paris Komünü'nden bahsettiğimizde en öne çıkan e, şahsiyetlerden bir tanesi, kadın devrimcilerden bir tanesi hatta bu devrimciler içerisindeki en büyüklerinden bir tanesi. Bundan dolayı da işte cenazesinin Victor Hugo'nun cenazesiyle kıyaslanacak üzere on binlerce yüz bin aşkın bir kitle tarafından Paris'te uğurlandığını e, söylemiştik. Çünkü, Çünkü o e, zamanlar nüfusta çok düşük tabii yani. Tabii ki de. Kıyaslanamayacak kadar. Düşük hüfusta bu yüz binler çok muazzam bir şey ifade ediyor. Yani. Aynen. Onun için çok önemli bir kamusal şahsiyet. E, çünkü komünün hemen hemen her aşamasında ve her yerinde var Louis Michel. Hem komün öncesindeki devrimci mücadelelerde, grevlerde, kadınların mücadelesinde var. Hem de 18 Mart'tan itibaren. 18 Mart'ın öncesinde... De elbette ki 3-4 Eylül'den sonra komün e, ilan edilmese bile, Cumhuriyet ilan edildikten sonra da e, var, Hotel var. E, 18 Mart yani komünün ilan edildiği topların e, Versay askerlerine verilmediği gün de orada Luis Michel, Montmartre tepesinde orada... E, cismiyle orada. Gece tartışmalarından bahsetmiştik. Kiliselerin e, işgal edildiğini, kulüpler tarafından e, gece toplantılarında kullanıldığından bahsetmiştik. O gece tartışmalarının en ateşli hatiplerinden e, birisi. 18 Mart'ta topların alınmasının engellenmesinde kadınların bir kitle olarak önemli e, rol oynadığını e, bu hafta veya haftaya biraz üzerinde duracağız. Orada da bir önder olarak topların geri verilmemesi, geri alınanların tekrar Paris halkı tarafından askerlerin elinden alınmasında e, girişimleriyle önemli bir rol e, oynayacak. Dediğim gibi gece tartışmalarında ateşli bir hatip. Kızlar için bir okul işletecek annesiyle. Annesi de önemli. Kendisinin daha sonraki yakalanmasında biraz üzerinde duracağız. E, kızların eğitimi için e, kız çocuklarının eğitimi için ee, önemli roller oynuyor ve bir okul işletiyor. Ee, Paris Komünü'nde kanlı haftaya giden süreçte Versay orduları ilerlerken silahlı çatışmalara katılıyor. Ki bu önemli bir şey. Kadınların kamusal hayatta rol oynamaları sadece müesses nizam ve muhafazakar nizam tarafından kötü gözle bakılmıyor. ilerici güçler arasında da, internasyonel içerisinde özellikle de kadınların ön plana çıkmasına çok ciddi bir muhalefet var. Bundan dolayı bırakın hani söz almayı, aktif rol oynamayı silahlı çatışmalara katılmalarına çok iyi gözle bakılmıyor kadından ama o silahlı çatışmalar içerisinde de yer alıyor. Yaralılara aynı zamanda çok ciddi yardımlarda e, kadınlara ilişkin bu ön yargının yıkılmasıyla ilişkin çok ciddi bir e, mücadele var. Aynı zamanda erkek komünarlarla da mücadele ediyor. Yani kadınların e, söz ve ifade hürriyeti, işte oy yok biliyorsunuz ki Paris Komünü boyunca yapılan seçimlerde kadınlar oy kullanamayacaklar. Paris Komünü'nde dahi bunun için çok ciddi bir şekilde mücadele verecek ve aslında şey Paris Komünü'ndeki bu kanlı haftada da yakalanmıyor. Kaçmayı da başarıyor. Çok militan bir şahsiyet. Yakalanması da şöyle oluyor. Versay güçleri annesini esir alıyorlar onun adına. O da annesinin serbest kalması için nedir teslim olmak durumunda kalıyor ki onun Louis Michel'in yargılanması, o yargı Kullanırken e, ki ifadeleri de e, o zamanın e, çok önemli efsaneleri e, içerisinde yer alacak. Louis Michel daha sonrasında da e, çok önemli bir şahsiyet. E, biliyorsunuz e, 10.000 kişi e, tutuklanacak. Bunların 5.000'i Fransız hapishanelerinde e, e, gönderecek. 5.000'i de Yeni Kaledonya'ya sürülecek. Yani Güney Pasifik'te Avustralya'nın Doğu kıyılarının açıklarında yer alan halen Fransa'ya ait olan bir ada. Adalar grubu Yeni Kaledonya oraya sürülecek 5 bin kişiyle birlikte Louis Michel'di e, fakat bu adada da kendi mücadelesine e, evet. devam edecek çünkü bu adada da 1870'ler boyunca bir takım bağımsızlık hareketleri olacak bu, bu adada da farklı etnik küçük ya da olmasına rağmen farklı etnik ve dil grupları var bunlardan önemli bir tanesi kanaklar 1878 yılında yani Paris Komüncü'nden 6-7 sene sonra 1878'de bu bölgedeki en önemli isyanlardan bir tanesi gerçekleşecek ve Louis Michel'i orada da göreceğiz. Yani Louis Michel sürüldükten sonra da e, orada mücadeleyi bırakmıyor. Bu yerel dilleri öğrenerek onların mücadelelerine katkıda bulunmaya çalışıyor. Orada da kadınların kızların eğitimi için e, mücadele ediyor. Onlara dersler vermeye çalışıyor. 1878'deki İsyanda da önemli bir e, rol oynuyor yani onların hem dillerini öğrenerek hem de o mücadeleye katkıda bulunarak özellikle kanakların mücadelesine 1878'de e, şey yapıyor. E, 1880'de cumhuriyetçiler e, Fransa'da iktidara geliyorlar yani çoğunluğu elde ediyorlar parlamentoda yine ve kısa bir süre sonra da başkanlığı da alacaklar cumhuriyetçiler. E, bundan dolayı 1880'de Paris komünarları için e, bir af çıkıyor. Ve bu haftan sonra dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış Avrupa'da, oraya buraya dağılmış komünarlar Fransa'ya ve özellikle Paris'e geri dönmeye başlıyorlar. Louis Michel de birçok yoldaşıyla beraber bu 4 bin, 5 bin kişi yollanmış Yeni Kaledonya'dan Paris'e e, geri dönüyorlar. E, ve geri döndükten sonra da mücadelesi bitmiyor. Çok önemli simgesel e, önemi var e, Louis Michel'in. Çünkü e, 1880'ler boyunca da ee, işçilerin mücadelesine katkıda bulunmaya devam ederken 1883'te işsizlerin yani işçilerin değil iş bulma imkanında olmayan işsizlerin bir önemli e, grevi oluyor. Büyük bir gösterisi oluyor. Ve bundan dolayı 1883'te yeniden tutuklanıyor. Yani e, Louis Michel e, hayatı boyunca e, nereye giderse gitsin hangi dillerde olursa olsun mücadelesine devam ediyor. 1883 önemli çünkü tarihte bu önemli, tartışmalı bir şey olmasına rağmen kızıl bayrağın yanında siyah bayrak yani kara bayrağın da anarşizmin bugün simgesi olarak e, kabul edilen kara bayrağın ortaya çıkışında da önemli çünkü bu 1883'teki eylemde bir süpürge sapasına sopasına bir siyah e, kadın eteği bağlayarak yürüyor. Bu e, kara bayrağın politik bir simge olarak ortaya çıkışının ilk simgelerinden bilinen hikayelerinden birisi olarak kabul ediyor yani Louis Michel e, İflah ama, olmaz bir devrimci yani evet, evet, ömür boyu. <gülüyor> kesinlikle yani hayatının her aşamasında. Onun için e, gerçekten Fransa'da, Fransız devrim tarihinde Fransa'nın devrimci tarihinde ve dünya altlarının belki devrimci tarihindeki en önemli e, liderlerinden bir tanesi. Yani sadece kadınların ve kadın mücadelesiyle sınırlandırılamayacak e, önemli bir e, şahsiyet. Diğer bir şahsiyet e, Andre Leo. Andre Leo, tabii ki de bir erkek ismi. Ee, çünkü dedik ya kadınlar yazdıklarında, çizdiklerinde 19. yüzyılda erkek adında kullandıkları yaygınlıkla oluyordu. Andre Leo e, ikiz, e, çocuklarının adı, iki erkek çocuğunun adını kullanıyor Andre ve Leo olarak. Aslında gerçek adı Victoria Leo Dilbera. Ee, çok önemli bir kadın. O da e, hayatı sürgünlerde geçiyor. Hem kocasından dolayı hem kendi mücadelesinden dolayı. Ee, Andre Leo şu açıdan önemli. Aslında Paris komünü öncesi Fransız kadınlarının e, mücadelesini simgeliyor. Çünkü 1866'da e, sürgünlerin çoğu biliyorsunuz İsviçre. E, Osmanlı tarihinden de bilirler. E, yeni Osmanlılar ve Jön de İsviçre önemli odaktır. E, orada yayın faaliyeti yürütmek ve daha bir e, politik özgür ortamı olmasından dolayı e, İsviçre e, önemli bir yerdir. Fransız entelektüellerinin de zaman zaman sığındıkları bir yerdir. André Leon'un evi de İsviçre'de 1866'da sürgünde evinde çok önemli bir toplantıya e, ev sahipliği yapıyor. Burada Paris komününde de daha sonra komünör olacak ama daha sonra Burasında da mücadele edecek birçok kadını evinde topluyor. Bunların arasında yine Louise Michel de var. Yine biraz sonra e, deyineceğim Paul Mink, Alice Gawinson, e, Naomi Reclus gibi e, Fransa'daki feminist mücadelenin e, öne çıkan kadınlarını evinde e, bir araya getiriyor. Ve burada kadınların özgürlük mücadelesi, kadınların haklarının nasıl geliştirileceğine dair e, şey yapıyorlar. Hatta burada bir cemiyet de kuruluyor, bir örgüt de kuruluyor. Kadın haklarının geliştirilmesi için bir dernek de kurulacak. Andrea Leo'nun evinde. Dediğim gibi burada önemli kadın şahsiyetleri bir araya getirecekler. Çünkü kadınların hem genel nizam içerisinde bir mücadelesi var hem de sosyalistlerin arasında, işçi mücadele içerisinde de bir mücadele yürütmek durumundalar. Neden? Mesela internasyonel 1864'te bu toplantıdan iki sene önce henüz kurulmuş durumda. Karl Marx'ın öncülüğünde. Birinci internasyonel Nasyonel'in Fransız seksiyonuna e, yine bir anarşist olan aslında prodoncular hakim. Ama biliyorsunuz prodon e, birçok açıdan ilerici bir aydın olmasına rağmen, bir işçi kökenli aydın olmasına rağmen kadın konusunda son derece muhafazakar görüşleri var. Kadınların yerinin evi, ev olduğunu düşünüyor kadın çalışma hayatında kamusal salayatta çok yer almalarını istemeyen bir entelektüel e, ve onun taraftarlarının da internasyonelde önemli bir e, şey olduğu için yeri olduğu için Fransız seksiyonunda özellikle e, ona karşı onu o gruba karşı da çok ciddi anlamda e, mücadele yürütmek e, durumunda kalıyor. Bundan dolayı e, yine e, Louis Michel'in önemli yoldaşlarından kendisiyle de e, yeni Kaledonya'ya yürülenecek olan isimlerden bir tanesi Natalie Lemel. Nathalie Lemel de normal aslında işinde gücünde bir kadıncağızken e, kocasından boşanıp 3 evladını da terk ederek Paris'te çalışmak zorunda e, kalıyor ve bu çalışma sırasında kendisi bir mücellit cilt yapıyor yani. E, mücellitlerin grevleriyle politikleşiyor ve e, 1864 mücellit grevinin önderlerinden bir tanesi haline geldikten sonra da 1. İnternasyonel'de bu işçilerin temsilcisi e, oluyor. O, o sırada Uluslararası ee, bu kadınlara karşı çok hayır ha görüşleri olmuyor yani erkeklere karşı kendisine taraftar olan e, Öjen Waring gibi önemli erkek e, bir takım önderlerle birlikte bu Kanada karşı mücadele e, yürütüyorlar. E, bundan dolayı Natalie Lemel e, de çok önemli bir figür olarak burada aslında bir gelenek var. Flora Tristan biliyorsunuz ilk işçi manifestolarını Karl Marx Engels'ten evet. önce yazmış bir kadın lider Flora Tristan. Ee, yine e, Pauline Roland, John Duran aslında bu geleneği sürdürüyorlar. Yani 1840-50'lerden gelen bir e, kadın önderler, kadın mücadelesi, işçi sınıfı içerisinde mücadele etmekteyle bu e, şeyi sürdürüyorlar. Natalie Lemel bu mücellit e, daha sonra Paris komününde çok önemli bir rol oynayacak. Elizabeth Dimitriev kendisinden daha önce de bahsetmiştik. Elizabeth Dimitriev ile Nathalie Lemen birlikte e, Parisi e, savunması için ve yaralılara yardım için kadın birliğini kuracak. Şimdi bu kadın birliği, kısaca kadın birliği deniliyor buna. Paris Komününün en kitlesel, e, en aktif örgütlerinden bir tanesi. Bundan dolayı bu örgüt Paris'te hem yaralıların yardımı hem sokak çatışmalarında olsun çok ciddi anlamda ön plana çıkacaklar. Hem birinci en internasyonelde kendi mücadele yoldaşlarına, omuzdaşlarına karşı da kadınların özgürlüğü için mücadele veriyorlar. Hem de müesses nizamlı. Biliyorsunuz kadınların bu ikili konumu, mağduriyet konumu bugün günümüzde de devam etmekte yani bu çok da hani şey konuma gelmiş durumunda güldü. Evet, sadece düzenle kavga etmiyorlar. E, patriarka böyle bir şey. Aynı zamanda kendi mücadele saflarındaki erkeklerle de e, mücadele etmek e, durumunda kalıyorlar e, ve çok özgün e, işler e, yapıyorlar. Mesela e, Louis Michel'in e, bir başka özelliği, e, bir gayrimeşru ha, bu kadınların önemli bir kısmı iyi eğitim alıyorlar çünkü bir takım önde gelen adamların kızları. Fakat gayrimeşru kızları genelde. Louis Michel, Louis Michel de öyle mesela. Bundan dolayı e, biraz kenarda durumunda kalıyorlar ama belli bir eğitim alma e, şansına sahip oluyorlar. Bundan dolayı da kadınların eğitimi meselesine çok yakından ilgileniyorlar. E, çok ciddi bir şekilde öğretmenlik yapan Louis Michel mesela devlet okullarında eğitim vermeyi reddediyor. Çünkü bu okullarda imparator adına yemin etmek e, durumundasınız, zorundasınız. Bundan dolayı bu buralarda e, eğitim vermeyi reddediyor. İşte demin dediğim gibi annesiyle bir kızların eğitimi için bir okul açıyor. Yine onların bu demin bahsettiğim e, toplantıya katılanlardan bir tanesi Paul Mink. Mink de çok önemli bir e, şey, e, komünar. Bir Polonyalı asilzadenin yine başka bir gayrimeşru e, çocuğu. O da ciddi bir eğitim alıyor. Bir radikal gazete çıkarıyor Paris'te e, komün e, öncesinde ve sonrasında komün sırasında da e, radikal çevrelerde yaptığı ateşli konuşmalarla oluyor. E, e, ama aynı zamanda Zamanda kendisi bir çamaşırcı. Yani kendi hayatını kendisi kazanıyor. Bir işçi. Dil dersleri vermenin yanında... E, ...çamaşırcılıkla da geziniyor. Bu, kadınların çoğu ya e, özel dersler vererek ...geçiniyorlar. Genelde çoğu boşanmış oluyorlar. Yani kendi hayatlarını kendileri kazanıyorlar. Çamaşırcılık, terzilik gibi... ...daha çok kadınlara ayrılmış iş kollarında çalışıyorlar. E, Mink yalnız... ...çamaşır olmasının yanında... E, ...Paris Komünüs sırasında... E, ...hem prodoncularla çok ciddi anlamda... E, ...bir fikir mücadelesi veriyor... Kadınların eve hapsedilmesine, kadınların özgürlüğünün ellerinden alınmasına dair çok ciddi anlamda mücadele yürüyor. Kadının kocasının bir parçası haline getirdiğini söylüyor prodoncu görüşlerin. Ve daha sonra bu kadınlar önemli iş yaptıklarından bir şey bir kolektif mutfak kuruyorlar. Hani bu Paris Komünü'nden bahsettiğimizde açlıktan vesaire bahsettiğimizde. Evet bu hayatı önem taşıyan bir başka konu da bu evet. Evet. Nathalie Lemel gibi Mink'te, Nathalie Lemel e, demin bahsettim, e, e, bu gıda sıkıntısına ilişkin bir lokanta kolektifi kuruyor birkaç tane. Bunların en ünlüsü e, Lamarmit e, yani çaydanlık. E, bu bir kolektif, yani kooperatif, e, kolektif olarak işletiliyor. E, yardım e, sağlıyorlar, bir gıda sağlıyorlar. E, ve aynı zamanda bu bir dayanışma örgütü. Lamarmit e, elde ettiği gelir de elde ediyorlar elbette ki bununla ilgili. Bu geliri e, başka kadınlar... E, bu tür kolektifler kursunlar diye harcıyorlar bu programı. Bundan dolayı Paris'in çeşitli yerlerinde bu tür lokantı, kolektif lokantalar, kooperatifler e, kurudular. E, aç insanlara, yemek bulamayan insanlara gıda sağlamak e, için. Yine mesela Victorine Brogon, bir başka Fransız kadın. O da bir e, böyle bir kooperatif olarak fırın kuruyor La Chapelle'de. E, yine o da bir gelirinin kısmını başka kadınlar benzer kooperatifler kursunlar diye e, bağışlıyor. Yani kadınların hem çok aktif bir şekilde kolektif örgütler kurduklarını görüyoruz. Erkeklerle mücadele ederken hem müesses nizamla hem kendi yoldaşlarıyla mücadele ederken e, aktif mücadele yürütüyorlar, söz alıyorlar, yayınlar yapıyorlar, konuşmalar gerçekleştiriyorlar. E, bu aldık brokantalar kuruyorlar, kooperatif fırınlar işletiyorlar ve burada elde ettikleri gelirlerle başka kadınlar özgürleşsinler diye onların benzer e, girişimlerde bulunmalarını sağlamak için girişimlerde bulunuyorlar. Daha önce teyakkuz komitelerinden bahsetmiştik. Ee, kendi teyakkuz komitelerini e, kuruyorlar. Monmart'ta e, kurulanlardan bir tanesi bu. Zaten Monmart'ta da dediğim gibi topların e, ele geçirilmesini, engellenmesinde bütün anlatılarda kadınlar, isimsiz kadınlar çok ön planda. Daha çok onların yay, çıkardıkları yaygaralardan bahsediyorum. Şimdi bu anlamda kadınların temsilleri hakkında gelecek hafta daha ayrıntılı konuşacağız. Bugün biraz kadın e, isim, şahsiyetlerden konuştuk. Bu anlamda e, Yordam Yayınları'nın yayınladığı e, Gay Gulikson'un çok önemli bir eseri var. Komünün Asi Kadınları diye. O e, dinleyicilerimiz bu kitaba erişirlerse bu kadın temsilinin yani genel anlamda komündeki kadın temsiline dair muhteşem bir kitap. Oradan e, çok önemli bilgiler edinebilirler. Ben biraz bu kitaba bugün girmedim. Biraz e, ismi öne çıkmış, e, tarihte isimleriyle kazınmış kadınlardan e, bahsetmek e, istedim. E, onun için bu programı bugün e, biraz e, ona e, ayırdım. Mesela Anna Jacquard vardır. Yine bir e, Rus e, sürgün. Ee, hatta Dostoyevski'nin de e, hayran olduğu bir zamanlar gençken elinden tutmaya çalıştığı bir e, edebi yazar. Daha sonra politik görüşlerinden dolayı Dostoyevski'de anlaşılıyor. Dostoyevski biliyorsunuz geç dönemleri biraz muhafazakardır. E, din akınlara kendisini kaptırmıştır. E, onunla ayrılar ve Fransa'ya bir politik sürgün olarak İsviçre'ye Fransa'ya gider. Orada bir e, yine başka bir komünar olan bir politik aktivist bir Fransızla evlenir. E, ve Anadeniz'de Fransızca öğrenir ki daha sonra kendileri Rusya'ya döndüklerinde e, yine mücadele içerisinde e, Fransızca dersleri vererek de geçinecektir. Bu jaklarda e, An yani Anna Vasilyevna adı gerçek adıyla e, Kurkowskaya e, Paris Komünü sırasında da çok ciddi bir yayın faaliyetinde e, bulunacak ve ön plana çıkacak. Yani daha çok var sayısız adı olan e, gazete çıkartmış, konuşmalarda yer almış, mücadele etmiş e, Paris Komününde yer almış ve bunu bedi elini tutuklanarak sürgün olarak ödemiş e, çok sayıda e, kadın e, var. Evet, 150. E, karşı Paris evet. 150. Evet, 150. 150 yıldır, yıldır de, çok de. acayip bir öncesinden muazzam bir tablo çıkıyor çok erken bir tarihte. Bunları kad kadınları konuşmaya elbette devam edeceğiz değil mi? Tamam, evet, evet haftaya gelecek hafta, evet iki hafta sonra daha doğrusu Gel, gelecek sonra. programda devam edeceğiz. Şimdi bir kisi Theodorakis'ten Gülek Yüzlü Çocuk Gülümseyen Çocuk adlı şarkiyi biliyorsunuz dün kaybettik. E, Theodorakis. E, bu şarkıyı seçmemin sebeplerinden bir tanesi de e, bu şarkı benim önüme Ali İsmail Korkmaz öldürüldüğünde, katledildiğinde gelmişti. O da e, Paris Komünü'yle özdeşleştiren Türkiye'deki Gezi ayaklanması sırasında kaybettiğimiz bir e, çocuktu ki Paris Komünü'deki çocuklara gelecek hafta edineceğiz. E, bu güleç yüzlü çocuk e, biraz da e, onu anımsattığı için hem Gezi'yi hem Paris Komünü'yle kendisini bir şekliyle benzeştiren onu atıfla çok ciddi bir şekilde ortaya çıkmıştı Gezi ve Ali İsmail Korkmaz'ı da o günlerde kaybetmiştik. Ve hep evet. gülümseyen o fotoğrafıyla karşımıza çıkıyor sosyal medyada da biliyorsunuz Ali İsmail Korkmaz. Biraz da aynı zamanda Theodore ile beraber onu da hatırlamak için bu şarkıyı bugün dinlemek istedim aslında Paris Komünik programımızda. Evet yani sözleri de çok kısaca şöyle. Şafak sökerken bir sabah vakti çiçekli kırlara hava almaya çıktım. Kalbi kırık bir kız çocuğu ağlıyordu. Kalbim kalbi kırık da çünkü kalbim kırıktı çünkü gülümseyen çocuğu kaybettik. Kocaman yürekliydi. Sonsuza dek yasını tutacağım. Çocuk su yürüyüşü, tatlı kahkasının. Ah lanet zaman o kahrolası an içimizden biri öldürdü o gülümseyen çocuğu diye giden Ve benim aşkım prensim. Senin için ağlıyorum. Sonsuzluk için yaptıklarını anlatacağım. Çünkü tüm düşmanlarımız için yaptıklarını ve yapacaklarının şan ve şerefi sana unutulamaz. Gülümseyen çocuk diye bir şarkı. Onu dinleyerek evet. bitirelim isterseniz. Evet, o zaman kadınlara, çocuklara ve e, mücadele edenlere selam diyerek. Günaydın diyelim ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güle güle.